Selamünaleyküm. Aleyküm. İsmail Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan ilmal programı başlıyor. Sizlerin göndermiş olduğu soruların, cevaplarının verildiği ilmal programında daimi konuğumuz kıymetli Fatih Kalender Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam ilk sorumuz şöyle. Bir arkadaşıma borcum vardı. Senet veremediğim için bu arkadaşıma yanında rehin olarak kalsın diye değerli bir saatimi verdim. Borcumu ödediğimde bu saatimi bana geri verecekti. Anlaşmamız bu şekildeydi. Borcumu ödemeye geldiğimde saatimi istedim ancak o saatimi bulamadı ve en sonunda herhalde çalındı dedi. Ve benden borcumu ödememi istiyor. Ben de ondan saatimi ödemesini istiyorum. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekir diyor hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du Taraflar arasında alacak verecek ilişkisi olduğunda alacaklı olan kimse alacağını güvence altına alabilme adına karşı taraftan rehin talep edebilir. Evet. Veyahutta da daha henüz alacak oluşmadan önce örneğin ben size vadeli bir mal satacağım ama bir güvence istiyorum. Diyorum ki bunu ben size vadeli satarım ama bana bir rehin vereceksiniz. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Bu fıkhen sahi olan, caiz olan bir işlemdir. Ancak rehin vereceğim demek ile verme mecburiyeti oluşmaz. Rehin ne zaman lazim yoldur? Bir zatıyı karşı tarafa verip o kişi de onu teslim aldığı zaman, yani kabzettiği zaman. E, kabz etmedikçe sizden zoraki rehin alma hakkına sahip değil. E, şu kadar var ki eğer böyle bir şart koşmuşsa, yani bunu ben vadeli sana satarım ama rehin almak şartıyla satarım demişse ve siz rehin vermekten de imtina ederseniz bu durumda e, bu tarafta alışverişi yapmama hakkına sahip olabilir. Ama zoraki rehin alma hakkına sahip değil. Peki teslim ettikten sonra rehini bana verdikten sonra alacak diye e, bu durumda artık o rehini talep edemezsiniz, takip borcunuzu ödünceye kadar. Evet. Borcunuzu ödediğinizde ise o rehini kişi size geri iade etmek zorundadır. Peki alacaklı olan kimse alacağını almadan veya alamadığından dolayı o rehini satabilir mi? Veya o rehin ile alacağımız ödeşti şeklinde kendi mülkiyetine geçirebilir mi? Bu noktada şöyle bir ifadeye yer verir kaynaklarımızda. Eğer öncesinde bir şart koşulmamışsa, bir vekaletten bahsedilmemişse, rehni alan kimse o rehni satma yetkisine sahip değildir. Rehni verene fıkıh dilinde rahin derler, borçlu. Rehni alan kimseye de mürtehin derler, alacaklı. Rahin rehni mürtehine teslim ettiğinde, mürtehin onu teslim alır. Ama alacağını alamaması durumunda satma yetkisine sahip değildir. Ancak hapsetme yetkisine sahiptir. Ama öncesinde şöyle bir şarttan bahsedilse, işte bunu ben alacağıma mukabil rehin olarak alıyorum, sana şu zaman zarfına kadar müsaade ediyorum. Bu zaman zarfına kadar eğer borcunu ödemeyecek olursan bana vekalet vereceksin. Ben bu rehni senin namına satıp alacağımı tahsil edeceğim. Üzerine parası artıyorsa da onu sana geri iade edeceğim. Evet. Desem. Siz de bunu kabul ederseniz bu durumda vekalet vermiş olursunuz. Ve öyle bir vekalettir ki bu normal zamanlarda müvekkil vekilini azledebilir. Yani ben size vekalet verdim şimdilik azlediyorum diyebilir. Ama buradaki vekalette azletme yetkisiniz yetkiniz olmayacaktır. Yok, evet. Sonu, çünkü o şartla ben bunu kabul ettiğim için. Ee, peki rehinin, mürtehin aldığında bu almasından dolayı ödeme sorumluluğuna mı girer yoksa bir emanet konumunda mıdır? Soruyla alakalı olan bölüm burasıdır. Bundan önceki ayrıntılar ise rehin hakkında genel bir malumattır. Evet. Veya rehine nasıl bakmamız gerekir? Fuken e, konumu nedir? Bunu anlayabilmemiz adına bu örnekleri verdim. Denir ki, e, rehini eğer sahip bir rehinse, sahip bir rehin akdi ise, mürtehinin elinde bu rehin malı e, mazmunun bil ekaldir. Ne demek mazmunun bil ekal? Rehin malının bir bedeli vardır, bir de alacağım vardır. Bedeli yani değeri, bir de alacağım Bunlardan hangisi daha azsa o kadarı benim damanımda, ödeme sorumluluğumda, üstte olan bölüm ise emanettir. Örneklendirelim. 10 TL alacağım var. Rehin malı 20 lira. Evet. Ve bu durumda bu rehin helak oldu. Benim iradem dışında kendi malım gibi muhafaza ettiğim halde e, çalındı veya yok oldu bir şekilde. Evet. Bu durumda ekal nedir? Alacağım miktar 10 TL, rehinin miktarı 20 TL. O zaman 10 TL alacağımı almış kabul edilir. Yani size, sizden 10 TL alacağım var ama 10 TL'de borcum var. Evet. Borcumla alacağım fikseşmiş olacak. Peki arta kalan 10 TL o emanettir. Onda ise herhangi bir ödeme sorumluluğum olmayacak. Olmuş. Şöyle de olabilir. Benim sizden alacağım 20 TL, rehin malı 10 TL. Bu durumda rehin helak olduğu zaman... Akal olan rehinin kıymeti olduğu için 10 TL alacağımı almış oldum. Geriye 10 TL daha alacağım kalacak. Onu da sizden tahsil ha. edeceğim. Evet. Ancak rehini kişi kendisi helak ederse, kendi malı gibi muhafaza etmesi gerektiği halde muhafaza etmezse, kullanmaması gerektiği halde kullanacak olur ve bu kullanma neticesiyle bir zarar, bir ziyan, bir helak söz konusu olursa bu durumda mazmunun bir küldür. Yani tamamının değerini ödemek zorundayım. O zaman bir evvelki örneğimizde 10 TL alacağımı mukabil 20 TL'lik aldığım rehin helak olursa 10 TL alacağımı almış olurum artı 10 TL fazlalığı da size ödemek zorunda olacağım. O yüzden buradaki kardeşimizin sualine döndüğümüzde e, diyor ki ben borcuma mukabil rehin olarak saatimi verdim. Tabi değerinden bahsetmiyor. Değer ile borç aynı mıdır, fazla mıdır, düşük müdür? Bundan bahsetmiyor. Daha sonradan borcumu ödeme zamanı geldi ödeyeceğim ama rehinimi istediğimde veremiyor dedi. Ee, Tabi telef olmuş, helak olmuş, çalınmış. Burada kusuru var mı, yok mu, haddi aştı mı, aşmadı mı bunlar irdelenmelidir. Ama kendi malı gibi muhafaza ettiği halde eğer helak olmuşsa biraz önce dediğimiz gibi akal olan miktarını almış olacak. Eğer fazlalığı varsa da o emanettir. Ama yok, e, hatası varsa, kusuru varsa kendisi onu kullandığından dolayı telefonmuş olmuş veya koruması gerektiği gibi korumadığı için helak olmuşsa, o saatin değeri neyse hepsini ödemek zorundadır. Borcu evet. ise o kadar miktar düşünülür üzerinde cebinden ödemesi gerekecektir. Hocam, e, rehinde satma vekaleti alınmamışsa o kişinin rehin alma amacı nedir? Yani bir an önce parasını ödesin, onu hapsedeyim diye bir teşvik midir? Bunun evet. bir... Şimdi rehindeki asıl gaye alacağı teminat altını alabilmektir. Evet. Bu da borçlu olan kimsenin e, ihtiyaç duyduğu yani bir an önce kullanmak istediği, arzuladığı malına ulaşabilmesi için onun e, değer verdiği bir malı ondan istiyorsun ve o da onu veriyor. Evet. E, ancak o maldan vazgeçemiyor. O mala ihtiyacı var, kullanması gerekiyor. Kullanması da borcunu bir an önce ödemesine bağlı. Evet. Ama böyle bir mal değilse zaten e, rehin alan kimse böyle bir malı rehin almak istemez. i̇stemez. Evet. E, bu tarafların iradesiyle, anlaşmasıyla olacak bir şeydir. Yani senin için kıymetli olan bir şey bir an önce ulaşmak istediğin bir şey olacak ki ben onu rehin olarak alayım. Evet. Mesela bazı durumlarda günümüzde mesela ipotek var. Evet. Ee, i̇potek bir nebze daha rehinden farklıdır. Çünkü mala el koymuyor veya malı kişinin kullanımından almıyor. Satmasını ee, önlüyor. Satmasını önlüyor. Sadece bana gelecek muhtemel zararı bertaraf ediyor. Bertaraf. Yani evet. alacağımı bak bak bu malı da karşımda illaki alırım. Ama evet. senin kullanımına sunuyor. İstediğin gibi kullanabilirsin. Sadece mülkiyetinden çıkartamazsın. Rehindir ama bildiğimiz klasik rehinden daha farklıdır. Evet. Bu ihtiyaç bu şekildeyse böyle de olabilir. Ama yok senin bizatihi muhtaç olduğun, kullanmak istediğin bir malı rehin olarak talep edip de sen de bunu veriyorsan bu neticede karşı tarafta iradelerle olacağı için eğer bir güvence olmasaydı kişi böyle bir rehini kabul etmezdi. Etmez. Kabul ediyorsa demek ki onu bir güvence olarak kabul ediyor anlamındadır. Evet hocam. Hocam diğer bir sorumuzda izleyicimiz şöyle diyor. Annem Temmuz ayında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ölmeden önce bana ölümlük dirimlik altını verdi. Bununla cenazemi kaldırırsınız dedi. Allah rahmet eylesin. Annem hayırlı bir kadındı. Bıraktığı paraya gerek kalmadı. Defin oldu. Bu kalan bize miras mıdır? Abim ihtiyaç duyabilecek kadar geçim zorluğu içinde. Kardeşim de askeri ücretli. Annem için hayır mı yapmak yoksa kardeşler arasında paylaşmak mı daha takvaya uygundur? Allah rızası için. Ee, bu konuda bize yardımcı olun. Üzerimizde bir vebal yük kalmasın diyor hocam. Kişi vefat ettiği zaman e, bırakmış olduğu mala fıkıh dilinde terek ederler. Evet. E, bu terekeye tahallük eden bazı haklar vardır. Bu hakların en önde geleni tekvim ve teçhizattır. Yani kişinin kefenlenmesi ve defn işlemidir. Evet. Bunlar her şeyden önceliklidir ki e, vefat etmiş olan e, bu merhum annemizin e, vasiyet olarak söylemiş olduğu, aslında vasiyete de gerek yoktu. Zaten olması gereken o. Öncelikle kefenleme, tekvin ve teçhizat işlemleri yapılır. Geriye eğer bir şey artarsa, kalırsa, bu durumda borçları var mı, yok mu bunlar bakılır. Evet. Borçları varsa borçlar çıkartılır. Borçlar çıkartıldıktan sonra geriye bir şey kalırsa, Vasiyetleri üçte birden geçerli kılınır ve geri kalan mal da varisler arasında taksim edilecektir. Kardeşimizin ifadesine göre annesinin bırakmış olduğu o mala ihtiyaç kalmadan tekvim ve teçhizat ki günümüzde zaten bunu belediyeler üstlenmiştir, devlet üstlenmiştir Karşılıyor. bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla o paradan bu kullanılmadı. Şimdi diyor ki o paranın durumu ne olacak, o malın durumu ne olacak? Aslında ikinci merhale borcu varsa borçlar karşılanacak. Borcu da yoksa, vasiyeti de yoksa ki vasiyet üçte birden geçerlidir. Bu malın tamamı varislere kalacaktır. Yani işte kardeşlerinden birinin muhtaç olduğundan bahsediyor, diğerinin talip olduğundan bahsediyor. Bu durumda ben onu annem namına hayır hasanat yapayım deme hakkına tek başına böyle bir karar alma hakkına sahip değil. Evet. Çünkü o saatten sonra o mal varislere intikal eden bir maldır. Evet. E, varislerdeki hisseleri neyse herkesin o malda hissesine göre konuşma hakkı vardır. Evet. Onun ötesine geçecek olan konuşma, tasarruf diğer varisin onayına ve rızasına bağlıdır. O yüzden e, buradaki mal hepsine intikal etmiştir. Ama diğerlerini razı edip de onun namını harcayacak olurlarsa o da olabilir. Ama zaten muhtaçtır diyorlar. Evet. E, kardeşleri muhtaçtır. Burada güzel olan herkesin hissesini versin. Eğer sual eden kardeşimizin ona ihtiyacı yoksa kendi hissesini de yine kardeşine verebilir. E, bu da erdemliktir. Kişinin yapacağı en büyük hayır e, kendi akrabasına yapacağı bir hayırdır. Evet. E, nitekim madem ki onun namına bir tasattukta bulunmak istiyorsa e, bu da tasattuka güzel bir mahal bir imkandır. Rabbim bu vesileyle de cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam şöyle bir soru var. Misafirlikte gusül icabetse o an gusül abdesti almakta mümkün olmasa sabah namazı da var. Teyemmümle sabah namazını kılabilir miyim? Bir de ayrı bir isteği var kardeşimizin. Tafsilatlı bir Ehl-i Sünnet akaide kitabı önerir misiniz diyor. Bununla alakalı bizim yani son isteğiyle dair fetvasına cevap vermeden önce evet. e, bizim camiamızın e, İsmaila Camisi'nin yayın evinin buna dair heyet tarafından hazırlanmış olan e, ehli Sünnet Akayet e, kitabı var. Evet. E, güzel bir lisan ile hazırlanmış. E, bunu tavsiye edebiliriz. Evet. E, nitekim e, bir şahsın kaleminden çıkmamış bir heyetten çıkmış bir eserdir. Onun haricinde başka bildiğim de yoktur Türkçe olarak söyleyebileceğim. Evet. Sorusuna cevap Hı -hı. vermemiz gerekirse diyor ki misafirlikteyim, boy abdesti almam gerekiyor. Ancak alma imkanım yok çünkü yanlış anlaşılma ihtimali vardır ki zor bir durumdur gerçekten. Evet. Bu durumda sabah namazını kaçırmama adına teğemmüm almam sahih olabilir mi? Şimdi teğemmüm abdestin halefidir. Hakikaten veya hükmen abdest almak mümkün olmayınca kişinin temmum almasına ruhsat verilmiştir. Hakikaten abdest almak nasıl mümkün olmayabilir? Bizzati fiziksel anlamda suyun bulunmaması. Hükmen nasıl olabilir? Su var ancak suyu kullanma imkanı yok veya su kullanıldığı zaman kişiye bir zarar verecek. Hasta olacak, var olan hastalığı artacak veya tedavi süreci uzayacak. Böyle bir durum söz konusu ise o zaman hükmen su yok hükmündedir. Bu kimsenin teyemmü olmasına izin verilir. Peki e, teyemmüm suyun olduğu zamana beklememiz durumunda namazın kazaya kalması mazeret olarak kabul edilerek teyemmüye gidilebilir mi? E, cevap gidilmez. Burada şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer o ibadetin bir halefi yok ise bu durumda teyemmüye izin verilir. Örneklendirelim, bayram namazına gittiniz, evet. e, caminin ön safına geçtiniz ve namaz kılmaya yakın abdesiniz kaçtı bir şekilde. Eğer dışarı çıkıp, abdest alıp geri dönecek olursanız bayram namazını kılamayacaksınız. Kılamaksız. Böyle bir durumla karşı karşıya gelen kimsenin derhal orada temim alabileceği bir şeyden temim olup bayram namazını kılması sahiptir caiz. Niye? Çünkü bayram namazının bir halefi yoktur. Kaçtı mı bitti. Kazası yoktur. Veyahut da cenaze namazına gittiniz. Siz o cenazenin velisi değilsiniz. Yani ikinci kez kılma hakkınız yoktur. E, tam namaz kılmak üzereyken bir şekilde abdestsiniz, kaçtı. Abdest alıp gelmeniz durumunda cenaze namazı kaçacaktır. Temim almanız mümkün müdür? Mümkündür. Niye? Çünkü cenaze namazının halefi yoktur. Ancak aynı olay cuma namazında olsa... Veya diğer vakit namazlarında olsa olmaz deniyor. Niye? Çünkü cuba namazının halefi vardır, vaktin öğle namazı. Diğer namazları kılamamanız durumunda kazası vardır. Kazayla o namaz bir şekilde telafi edilebilecektir. Dolayısıyla bir insanın teemmüm ile eda, teemmüm almaması durumunda namazın kazaya kalma durumu varsa, hatta bunu biraz daha genelleştirebiliriz. E, vakit içinde özürlü namaz kılacak, ama vakit çıktıktan sonra özürsüz olarak onu kaza edebilecekse bu insan vakit çıktıktan sonra özürsüz olarak abdestli bir şekilde o namazı kılmalıdır. Hı -hı. Vakit içinde özürlü ve teminli o namazı kılması doğru değil. Ki özellikle i̇bn Abid'in merhum bunu haşiyesinde dillendiriyor. Ki bu konuyu biz daha önceden diyaliz hastalarıyla alakalı da işlemiştik da hatırlarsınız. Hocam, evet. Çünkü o diyaliz döneminde kişinin abdest alması mümkün değil. Hatta ayağa kalkması mümkün değil çünkü bir damardan kan çıkıyor, diğer damara kan veriliyor, makinede kan temizleniyor, e, tekrardan vücuda veriliyor. E, onların çıkartılması, takılması mümkün değil çünkü ünite bir kereliktir e, ve kişi için seansta bir tane ünite kullanılıyor. Yani o şekilde devlet bir tahsisatta bulunuyor. Zaten bunun uygulanması da mümkün değildir. E, peki bu vakit içinde orada özürlü namaz mı kılsın? Yoksa vakit çıktıktan sonra evinde normal özürsüz bir namaz mı kılsın? Özürsüz kılacaktır. O yüzden bu kardeşimize de söylememiz gereken e, sabah namazında eğer imkan varsa, abdest alabiliyorsa, fitneye sebebiyet vermeden derhal onu yapsın. Buna da imkanı yoksa e, en kısa bir zamanda e, su bulduğu an abdestini alsın, boy abdestini alsın. Namaz vakti de kaçmışsa o namazın kazasını yapsın. Evet hocam. Hocam diğer bir izleyicimiz... Kullandığımız telefon, bilgisayar, wifi yüzünden kul hakkına girer miyiz? Bu gibi cihazlarda çevreye radyosan yayımı olumsuzluklar sebebiyet verebilir diyor. Bundan dolayı bir kul hakkı tereddüt eder mi diyor? Evet. Maalesef teknoloji hayatımıza çok fazlasıyla girmiş ki birçok yerde de kolaylık sağlamış. Tabii bunun yanı sıra sualde de ifade edildiği üzere menfi tarafları da var. Gerek sağlık açısından, gerek toplumsal açısından. Ancak bu gibi durumlarda biraz da genele bakmak gerekir. Yani kul hakkı diye tabir ettiğimiz şeylerde eğer kaçışı mümkün değilse, bir umumu belva haline almışsa evet. e, bu durumda herkes bu işin içinde olduğundan dolayı, bundan imtinada mümkün olmadığından dolayı e, bu konuda biz kul hakkından bahsetmemiz mümkün değildir. Ama kul hakkı olabilecek yerler olabilir. Nasıl? Oraya bu sokulmaması gerekir. İşte radyasyon veren bir yer, hastanın bulunduğu yer veya girilmemesi için işte levhalar asılmıştır. Evet. Veyahut da bazı, bazı merkezleri kuruluyor ve sizden işte evinizi kira istiyorlar, dükkanınızı kira istiyorlar, buraya koyalım diyorlar. Ama deniyor ki çok şiddetli bir şekilde etrafa radyasyon yayıyor. Normal birey kullanıcı olarak değil de genele tahallük ediyor. E, bu durumda etrafınızdaki komşulardan olay almadan onların rızasına yapmadan e, bunu e, bu şekilde bir kiraya vermek de caiz olmaz. Çünkü insanın kendi mülkündeki tasarrufu sahittir ancak bir başkasına zarar vermemek kaydıyla. Evet. Eğer burada böyle bir zarar söz konusuysa illaki onların rızasını almak zorunluluğu vardır. Ama birey olarak kullanımda zaten herkes kullanıyor. Bundan kaçış mümkün değildir. Dolayısıyla bu gibi şeyler artık zamanın gereği olması ise bile dediğimiz gibi umum belva olacağından dolayı e, bu da kul hakkından bahsetmemiz mümkün e, değil. Ama yine ne nispetçe yani imkan nispetince e, bu konularda tabii hassas olmakta fayda vardır. En azından hastaların yanında e, bulundurmamak veya işte ne bileyim e, zararı en aza indirebilmek. Çünkü bildiğim kadarıyla bunların e, işte belli dereceleri varmış. O derecelerin çok yüksek olması, radyosunun yüksek olmasının, düşük olması, daha düşük olmasıyla oluşabiliyor. Teknolojiyle uğraşan kardeşlerimizin beyanı bu noktada zarar en edna mertebede nasıl yapılabiliyorsa o şekilde gayret sarf etmekte de fayda olacaktır. Diğer bir izleyicimiz hocam, Hanefi mezhebine göre suşi yemek caiz midir? Suşi. Uzak doğu yemeklerinden ee, Bildiğim kadarıyla e, Japon mutfağına ait olan evet. pirinçten yapılan, lapa pirinç e, birkaç kez e, haşlanıyor. Ancak içine e, veyahut da üstüne e, deniz ürünleri de konulabiliyor. Bazen bu balık olabiliyor, bazen e, balık haricinde ama yine deniz canlısı da konulabiliyor ve pişirilmiyor burada birkaç mesele var. Bir, pişmemiş bir balığı yemek caiz mi veya pişmemiş bir eti yemek caiz mi evet. veya pişmemiş bir yemeği yemek caiz mi? E, bu tamamıyla tıbbi bir meseledir. E, yanık olan bir şey veya pişmemiş olan bir şeyin bazı kaynaklarımızda yenmesinin caiz olup olmaması irdelenirken tıbbi olarak zarar verip vermemesi yönüyle mesele ele alınmıştır. Evet. Yani zarar veriyorsa, insanın vücuduna zarar verici bir şey yemesi caiz olamayacağı için caiz değildir denir. Ama yok, işte bir takım baharatlarla o zarar bertaraf edilebiliyorsa, işte günümüzde sosis salamlarda veya pastırmalarda olduğu gibi veya çiğ köftelerde olduğu gibi, gerçi şu anda onun içine et de koymuyorlarmış herhalde. Evet. Bu şekilde yani bir zarar yok veya bu zarar az ise, o zararın boyutuna göre yani tıbbi bir meseledir. O tıbbın vereceği verilere göre hüküm değişir. Ama eğer o bahsettiğimiz yiyeceğin içine deniz ürünü konulup ama deniz ürünlerinden balık değil, Hanefi mezhebine göre yenmesi caiz olmayan bir takım ürünler konulmuş ise bu şüphesiz Hanefi mezhebine göre yemek caizdir. İstiridye, midye, pot, istakoz, kalamar vesaire gibi bir takım şeylerin konulması. Ama bu çiğ olduğundan dolayı değil, böyle ki pişirilmiş dahi olsa bunları yemek Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Çünkü Hanefi mezhebinde temel kural şekil balık şekli olması gerekir kabuklu ürünler veya balık şeklinde olmayan deniz ürünlerini yemek Hanefi mezhebinde tahrimen mekruh yani caiz değil. Bu noktada Şafii mezhebi biraz daha geniştir. Evet hocam. Hocam son sorumuz. Memleketimizde belediye cenaze hizmetlerinin hepsini mezar taşına kadar parasız yapıyor. Promosyon parasını cenaze hizmetlerine vermemiz uygun olur mu diyoruz? Şimdi promosyon neydi? Önce onu bir tanımlamamız gerekir. E, promosyon bankaların kendileriyle çalışılması durumunda e, vermiş olduğu ek bir bedel. Evet. Bunu bazen bireylerle tek tek anlaşarak yapabiliyor. Bazen de kurumla yapıyor. Yani bir kurum var. bu Kurumun çalışanları var. Bu çalışanlarına maaş verecek. Bu maaşı elden değil bir banka üzerinden verecek. İhale açıyor, bankalar geliyor, diyor ki ''Bunu bizim üzerimizden yap.'' diyor. E, ''O da hanginiz daha fazla promosyon verirse ondan yapacağım.'' diyor. E, bundan e, epey bir yıl önce o promosyonu kurumlar kendileri alırdı. Şimdi ikisi onları direkt e, memurlarına yansıtıyorlar. E, bu durumda kabul edilen veya işte anlaşma sağlanan bir banka ile maaşlarını yatırıyor. O bankada e, kaç yıl kendilerinde kalınacağı taahhüt etmek kaydıyla o kurumda çalışan kişilere artı promosyon adı altında belli miktarı fazlalık veriyor. E, Tabi bu şekilde işleyebiliyor veyahut da sizden birey olarak siz gidiyorsunuz bir bankaya ben maaşımı Sizden çekmek istiyorum veya bundan çekmek istiyorum. Bir muhayyeliniz var, kurum sizi zorlamıyor evet. ee, ve bankalar size hangisi promosyon veriyorsa akit yapıyorsunuz, onunla böyle bir işleme giriyorsunuz. Eğer sistem birinci anlattığımız şekilde işliyorsa zaten bireyin bu noktada tercih hakkı yoktur. Tercih hakkı olmadığı için e, maaşını alır, ekstra olarak bir promosyonda veriliyor ise onu bankada bırakması uygun değil. Çünkü netice itibariyle onlarda bir yardım etmiş olur veya bir kalkınmasına sebebiyet vermiş olur. Onu alır, ihtiyaç sahibi, fakir, fukara herhangi bir kimseye onu verir, tasadük eder. Tabi burada tasattık sevabı olarak değil de caiz olmayan bir şeyi yememe olarak. Evet. Ki günahı terk etmek de elbette büyük sevaptır. Ama ikinci şekilde bizatihi akit yaparak promosyon alma meselesine gelince... Bu doğru değildir. Eğer alternatifleri varsa, yani sen ondan bizatihi o promosyonu alabilme adına bir anlaşma yapıyorsun, bir akit yapıyorsun. Bu durumda ben onu alayım, yine fakir fukara'ya vereyim desek de bu olmaz. Çünkü bunun anlamı şu demektir, sen gidip herhangi bir bankadan faiz al, onu ben hayır yapma niyetiyle yapıyorum şeklinde. Bu caiz olmaz. Ama yok sizin iradeniz dışında veyahut da zaten oradan çalışmak zorunluluğunuz var. oradan Maaşınız oradan geliyor. Ama işte şu kadar yıl kalacağınızdan dolayı ekstra olarak da promosyon size vereyim diyor. Bu durumda onu almamak doğru değil. Alırsınız. Fakir fukaraya tasadük edersiniz. Peki bu tasadük edeceğiniz kişinin helal yemeyen kimse günahkar olan kişilerden olması gerekir mi? Böyle bir şartı yoktur. Hatta bu doğru da değildir. Çünkü zaten haram olan bir paranın Yolu tasadduktur. Ve sebil ve tasadduk geçer kitaplarımızda. Evet. Ve e, o ayının bizatihi kendisi haram değildir. Vasfı haramdır. Kazanma şekli haramdır. Dolayısıyla milk el değiştirdiği zaman ayın el değiştiği. Yani ayın bizatihi kendisi farklı bir ayna intikal etmiştir. Hmm. Belki daha önceki e, örneklerimizde bunu zikretmiştik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Berir'e, Radiyallahu Teala evine gidiyor. Hazreti Berire ki Hazreti Ayşe Validemiz Radiyallahu Teala azatlısı. Hazreti Berire Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hurma ikram edince bakıyor Efendimiz kazandı et var. ocakta et pişiyor. Hellena nasibu mine lahmi. O etten bizim nasibimiz yok mu? O etten bize vermeyecek misin? Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Berire'ye bunu söyleyince Hazreti Berire ya Resulallah o bana zekattır. Ee, sen peygambersin, peygamber zekat yemesi haramdır, caiz değildir. Bu sebeple onu sana ikram etmedim deyince Kur'an niteliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü Leki صَدَكَةٌ وَلَنَا hediye. Onun sana gelişi zekattır ama senden bize intikal ise hediyedir. Evet. Bakın aynı nesne ama el değiştirdi, el değiştirdiği zaman hükümde farklı olacaktır. Evet. Dolayısıyla ben haram parayı haram yiyen birine vereceksin. Eğer zaten o haramsa, haram olan haram yiyen birine vermek günahta yardım etmektir. Bunun hiçbir mantı olmaz. Evet. Ama onun aynı haram değil, kazanma şekli haram olduğu için zaten şerif, şerif bana neyi emrediyor onu elinden çıkarmamı emrediyor. Kime vereceğim ahme dönen herhangi bir yere vereceğim. Fakir olabilir dediği gibi hayır kurumunu olabilir. Bilmiyorum belediyelerin işte tekmin ve ile alakalı diyorum. Böyle bir fonları var mı? Evet. E, varsa o da olabilir. Ama daha muhtaç kişiler varsa da onları da verebilir. Hocam programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık vermiş Gerçekten. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Evet değerli izleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler de sorularınızı imaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Oh! <coughs>